Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel Edebiyatı'nda bugün Teknik Masa'da Ayberk Çanakçı ile birlikteyiz ve konuğumuz Cem Erciyes. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Cem Bey ile bugün Doğan Kitapçılığı konuşacağız. Kendisi evet bir Açık Radyo programcısı fakat bugün burada bizim konuğumuz olarak ve Doğan Kitapçılık gen yönetmeni olarak <gülüyor> bulunuyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet, <gülüyor> e, yani... Bu misafir mikrofonu da bir daha rahat, <gülüyor> daha konforlu. <gülüyor> Onun için tadını çıkarmaya çalışacağım. Evet ne güzel bol bol tadını çıkarın diyelim. Ee, şimdi Doğan Kitapçılık e, ne kadar süredir yayıncılık yapıyor? aslında Doğan Kitapçılık? Doğan Kitap e, 1996'da galiba ya da 98'de kurulmuş. Şimdi bakacak olursanız tabii bunun evveliyatı epey eski. Evet. Yani bu Doğan Grubu'nun yayın evi. E, biz... Bunu simavi yayınlarına kadar götürebiliriz. Evet, evet. Yani Hürriyet gazetesinin simavi yayınları, hürriyet yayınları var. Sonra, milliyet e, yayınları da oluyor. Evet, ya milli, arada milliyet hmm. yayınları var. Sonra Doğan grubuna geçiyor. Bir ara AD Yayıncılık diye bir hmm. deneme var. Ama e, 90'ların sonunda e, Doğan kitap kurulmuş. Tabii şunu söylemem lazım. Bu arada e, Doğan grubunun başka bir yayıncılık hmm. faaliyeti daha devam ediyor. Yani o zamanlar ben çünkü Doğan Kitap'ta çalışmıyordum ama bunları biz de e, kitap kütüsanat kastecisi olarak takip ediyorduk. Doğan Egmont e, hmm. adıyla çocuk kitapları yayınlıyorlardı. E, Doğan Egmont ve Doğan Kitap iki ayrı bünyeydi. Sonra onlar birleştiler 2000'lerde ve işte şu anda biz Doğan Egmont şirketin adı ama e, özellikle yetişkin alanında Doğan Kitap olarak kitap basıyoruz. Öyle biliniyoruz. Evet e, ama sanki Doğan Kitap son yıllarda biraz değişmeye başladı. Daha böyle bir e, ne diyelim e, yayın kimliği hı hı. daha e, görünür hale geldi. Sanki daha önceden ne bileyim e, yerli yabancı birçok e, kitap basmasına hı hı. rağmen çok böyle bir hani bir okurun ilk e, o yayın evinin adı... ...yani yayın evet. eviyle birlikte anılabilecek bir kimlikten çok bir çeşitlilik ya da çokluğu evet. barındırırken... ...daha böyle hani... ...belirli şeylerin de öne çıkmaya... ...başladığı, Aynen. görülmeye başladığı Güzel, sana. bunlar sevindirici çünkü... ...gayret harcadığımız mevzular. Yani tabii Doğan Kitap çok... ...geniş bir yelpazisi olan... ...çok sayıda kitabı olan evet, bir yayınevi. Yani bine yakın çeşidi var. Çok güzel kitaplar da var ama... ...bunları tabii görünür kılmak için de... ...bir ekstra çaba harcamak gerekiyor. Sanıyorum onlar da sonuç vermiş olmalı. Dünya Edebiyatı'nda... Bunca yıldır alınmış, yayınlanmış ve üzerine emek verilmiş çok iyi yazarlar var. Onları biraz derleyip toparlayıp daha görünür kılmaya uğraştık. Son birkaç sene içerisinde yine dünya edebiyatından güzel olduğunu düşündüğümüz, yani güncel edebiyatın hı hı. nabzını tutan kitaplar koymak istedik, portföyümüze koyduk. Klasikler yayınlamaya başladık. Biraz daha böyle... Edebiyat dışı alanlarda da daha nasıl söyleyeyim, daha belki okuru çok popüler olmayabilecek ama hani düşünce anlamında dünyadaki gidişata denk gelecek. E i̇şte Richard Florida'nın kitabı falan gibi böyle bazı akademik kökenli kitaplarda bastık. Edebiyat üstüne yani edebiyat incelemesi sayabileceğimiz, diyebileceğimiz kitaplar, anı kitapları yayınladık. Bunlar özellikle kitap kurdu olan edebiyat dünyasını ve işte tanınmış edebiyat dışındaki de yazarları takip eden insanların dikkatini çekti. Peki mesela şimdi en son yaptığınız şeylerden birisi dünya edebiyatını Türkçenin önemli yazarlarının ön sözleriyle buluşturmak evet. oldu. Bu mesela nereden ortaya çıktı ve bu nasıl mesela kitabın diyelim... E, değerini evet entelektüel anlamda artıran bir şey ama okurlar nezdinde de bu mesela hoşuma gitti mi? E, yani sondan başlayacak oluruz doğrusun doğrusunu söylemek gerekirse bastığımız e, dünya edebiyatı klasikleri ve modern klasikler öyle acayip satış rakamlarına falan ulaşmadı. Hı hı. E, fakat e, biz de klasik ...yayınlamak istedik. Bence bu, bugüne kadar... çok daha yapılabilecek bir şey. Çünkü e, hakikaten bir edebiyat... ...yayın eviyseniz... E, ...portföyünüzde dünya bu e, ...olmalı. E, okurunuza bu seçeneği de... ...sunmanız gerekir. Tabii Türkiye'de çok sayıda edisyon var. Evet. Yani ne bileyim işte... ...suç ve cezaya bastık. Suç Hı -hı. ve cezanı herhalde... E, ...şu anda satışta olan... ...en az 10-15 edisyonu var. E, bizim yaptığımızın farkı ne oldu... En güzel çeviriyi biz yaptık diyebilirim. Herkes de diyebilir. Yani çevirisine özen gösterdik. Hani diğerleri kadar iyi olmasın hiç değilse e, sağlamaya gayret gösterdik. E, böyle fiyatı ucuz olsun diye uğraşmadık. Güzel bir tasarımla kitabı çıkaralım. Çünkü suç ve cezayı alıp e, kütüphanesine koyacak kişi onu çok uzun yıllar orada tutacak. Bu e, gelip geçecek bir kitap değil. Yani kuşaklar buyuyor e, çocuğunuza torunumuza bırakabileceğiniz evet, bir roman. Klasik. Çünkü Evet 150 yıldır okunuyor. Onun için öyle bir özen de gösterdik ve dedik ki günümüzün popüler sevilen edebiyatçıları bir sunuş yazsınlar. Bu birazcık şey gibi işte suç ve cezanın ön sözünü Zülfü Livaneli yazdı. Zülfü Livaneli'nin kendi okurunu Dostoyevski'nin dünyasına buyur etmesi gibi hı hı. öyle düşündük öyle bir şey hayal ettik. ve Hayalimiz biraz gerçekleşti bence. Bütün e, o ön sözler hem e, günümüz Türk edebiyatının sevdiğimiz isimlerini bu klasik insan e, yazarlarla, insanlarla, hı hı. E, edebiyatın unutulmaz insanlarıyla bir araya getirmiş oldu. Bunun da bir e, anlamı olduğunu düşünüyorum doğrusu. Hem de onların bakış açısıyla e, kişisel metinler bunlar. Böyle e, çok edebiyat incelemesi gibi değiller. Onların bakış açısıyla biz bu güzel, e, iyi yazarlara bir kere daha bakma fırsatı buluyoruz. Öyle sözlerin öyle bir tatlılığı oldu. Evet, bir de farklılığı da oldu. Evet, Sonuçta yani dediğiniz bir... gibi e, hem e, hmm. çok farklı edisyonlar var. Bir de onları farklı bir şekilde sunmak da önemli evet. hale geliyor yayıncılık yapıldığında. E, bu araştırma ve inceleme serisi özellikle tarih serisi hmm. bayağı görünür olmaya başladı sanırım, değil mi? Tabi tarih tar yani çok uzun yıllardır tarih basıyor bu yayınevi. Hmm. Ona dan vazgeçmiyoruz ama son yıllarda daha e, iyi tarihçilerin evet. e, daha akademik yönü olan ama e, yani geniş kitleler Zafer için kaleme aldıkları kitaplar çıkıyor. Evet. Zafer Toprak evet bizim yazarımız hmm. bu çok harika bir şey e, Hakan e, Erdem'in kitaplarını evet, basıyoruz Erdem onun kitaplarını da basıyoruz Türkiye tarihçilerden e, uluslararası tarihçilerden de tek tek kitaplar evet. topluyoruz işte e, yani sanıyorum ki <gülüyor> Ee, Yavuz Selim Karakışlı'nın Karakışlı kitapları Hı. bizde çok vakitsiz kaybettiğimiz evet, çok değerli merkeziz. bir e, tarihçi e, Yani böyle bir tarih dizimiz var ama tarih konusunda sanıyorum bizim kimliğimizi en görünür kılan şey Reşat Ekrem Koçu'nun evet. yayıncısı olmamız Aynen öyle. Yani o başlı başına bir dizi gibi e, evet. yaklaşık 30 kitap e, oldu Oldu o kadar oldu. Ee, çok ilginç tabii bir hikayesi de var aslında ama uzatmayalım şimdi uzun tabii hikayesi var çünkü Reşat Ekrem koçuyu yeniden yayınlamak hakikaten e, yayıncılar açısından da böyle zorlu bir iş ee, sonsuz da bir iş müthiş evet. bir adam nasıl bir adam yani her yerden bir şeyleri fışkırtıyor <gülüyor> evet, ne kadar güzel sağ olsunlar onu seven insanlar bize hala işte bir, bir gazete, eski bir gazetedeki tefrikasının fotokopilerini yapıp getiren arkadaşlarımız oluyor. Bir kitabını bir yerde bulup kolunun altına alıp getirenler oluyor. Ee, biz onların hepsini elden geçirip işte Reşit Ekrem Koçu külliyatını eklemek için Böyle bitimsiz bir çaba içerisinde Bitimsiz ama, bir çaba e, Çok güzel geliyor bu bizi mutlu ediyor evet, Mesela bu serilerle ya da işte Reşat Ekrem Koçu 30 kitap Hani bunun mesela Editörünün de özel biri olması Aa, Gerekir evet. sanırım yani ee, Herkes öyle. de Reşat Ekrem Koçu Ülya Balcı e, evet. ki o kitapların evet. editörü O da e, Boğaziçi tarihten e, Tarih Mezunu yani meslekten Tarihçi bir e, editörümüz belli. var O yüzden evet, çok, çok şanslıyız doğrusu Doğru. Peki e, bu e, Türkçe edebiyatta Doğan Kitap pardon şunu da söylemeliyim Reşat Ekrem Koçların önemli bir kısmını da e, ünlü bir editör Selahattin Özpalabıyık hazırladı. Doğru. E, Selahattin e, Hülya... Bey'e de evet. buradan bir selam yollayalım. <gülüyor> On adını almadan Reşat Ekrem Koç'dan bahsettiğim için Allah çarpar <gülüyor> demiş. <diyeyim. gülüyor> Hemen söyleyeyim istedim. Evet. Doğru. E, şimdi biraz da Türkçe edebiyattan bahsedelim. E, yani Doğan Kitap çok İyi e, ilk kitaplarla ortaya çıktı. Bunlardan sanırım ben kendi kanaatimce Türkçe Edebiyat'ın günümüz e, en büyük keşiflerinden biri diye düşündüğüm Murat Özyaşar. Mesela, evet. e, son derece e, nadide bir yazar bence ve herhalde bir Aynı yayın evinin e, böyle nadide yazarların ilk kitaplarını basması, bulup çıkarması Hı. da önemli bir taraftan. Tabii. Bu da mesela Doğan kitabı... ...hani bu tarz yazarları... ...Bora Abdo, Keza öyle evet. ...o da gerçekten son dönemin... ...en nadide yazarlarından birisi... ...yani Yavuz Ekinci'nin... sanırım şimdi yeni bir kitabında yayınlandı... ...şimdi yakınlarda yayınlandı... yayınlandı. Evet. ...böyle daha şey gibi... ...hani mesela... şey biliriz, Metis yayınları... ...böyle daha dille... ...işte işi olan... ...böyle daha ne diyelim... ...tırnak içinde klasik edebiyatın sınırlarını zorlayan yazarları... Yani daha çok kurguda onların, e, yani onların yazarları o tarz yazarlar. Şimdi Doğan Kitap bana mesela şey geliyordu işte bu son yıllara kadar. Hani daha popüler hani bu edebiyatın çok da hani sınırları zorlayan Hı -hı. tarafıyla değil de hani daha hani satsın. Satsın şey başka bana, derdi olmuyor başka... ama gibi gözüküyordu değil mi? <gülüyor> ama mesela böyle yazarların hani ve bir taraftan riskli de yani bu yazarları ilk defa gündeme getiriyor olmak, bunların eserlerini basıyor olmak... Ve Okur'da da karşılığını gördü bence değil mi? Yani hem şey anlamda e, benim gördüğüm kadarıyla e, yani hem eleştirmenlerin ve akademisyenlerin çevrelerini çek, yani ilgilerini çekler hem satıyorlar da. E satıyorlar tabii hani böyle kapılar pencereler yıkılmıyor ama yıkılmasına da gerek yok. <gülüyor> evet. Yani de Doğan Kitap e, çok satan kitapları seven de bir yayınevi. Çünkü çok büyük bir yayın evi evet. olmanızın koşulu ıı, bu çok yani da ba evet, başka evet. türlü e ya da bu kitapları basabilmek için satmak şimdi gerekiyor şimdi ne oraya getireceğim <gülüyor> evet yani bu kitapları basabilmek için de biraz satan kitaplarınız evet, da doğru. olması gerekiyor ee, dolayısıyla bir yandan da bence böyle bir yum şey bunlar birbirinin içine geçen şeyler yani satan kitaplarınız ve çok okurunuz varken yapmak zorunda olduğunuz bir şey de yani edebiyata hizmet etmek evet. ve bu hizmette ancak en güzel şekilde genç edebiyatçıların evet. önünü açmak ya da unutulmuş ya da unutulmaya hmm. yüz tutmuş yazarları e, önünü açmak gibi olabilir. E, Doğan Kitap'ta bizim yaptığımız şeyi böyle özetleyebiliriz. Hakikaten e, Murat Özyaşar çok güzel bir örnek. Çok başarılı olmuş çok. bir e, yazar. İşte bugün e, bir paylaşımı vardı. E, Sarı Kahkaha beşinci dile çevrildi. E, Avrupa'da da e, takip evet. edilen, sevilen biri. Çok kendine has bir e, sesi var çünkü evet. yazar. E, şimdi e, yeni kitabını yazıyor. Öyle yani, mi buraya, buraya Yakınlarda bir yerde <gülüyor> bir ofiste oturuyor. Çalışıyor düzenli olarak. Yavuz Ekinci o da işte benzer e, bir şekilde yani kendine has dili olan birisi. E, işte An Anadolu'dan e, beslenen orayla ilgili meseleleri olan ve ilk defa bir kentli İstanbul'da geçen bir roman yayınladı geçtiğimiz günlerde. E, o da e, tabi Üretken de bir yazar. Yedinci kitabını yayınlamış olduk genç yaşına rağmen. E, böylece yani bir yazar zaten kendine özgü bir sesi varsa ve e, yılmadan emek vermeye devam ediyorsa o zaman kendi okurunu da oluşturabiliyor. E, Bora Abdo dediniz evet, evet. onun için de geçerli. Bizim başka isimlerimiz var. Yani Figen Alkaç'ın kitabını basmıştık evet, Figen birkaç Alkaç sene öyle, önce. O da evet. çok başarılı bir yazar. Ödüller alıyor. Defne Suman var. Evet, e, yeni Defne kitabını Adam, yayınladık. Böyle. Evet. Doğru, onun da yeni kitabı çıkıyor. Evet. Onun da üçüncü kitabını yine biz yayınlıyoruz. Tabii böyle bu yazar keşfetmek e, bir yayın evi için dünyanın en büyük mutluluğu. Değil mi? Ama şunu da söylemem lazım. Her yazar aynı. Yani her yazar için hayat bu kadar güzel olmaya da biliyor. Doğru. Yani siz çok sayıda kitap yayınlıyorsunuz. Biz belki her yıl... Belki beş tane ilk kitap yayınlıyoruzdur ya da belki daha evet. on tane bilmiyorum oturup da saymadım doğrusunu söylemek gerekirse ama bunların e, o yazarların her biri e, bir Yavuz ikinci serüveni bir Defne Suman serüveni yaşayamayabiliyor ama bunu bilemeyiz işte bu işin hani e, zorlukları da bunlar en azından inandığımız yazarları imkanlarımızın e, sınırları doğrultusunda yayınlamak istiyoruz evet şimdi bir ara verelim isterseniz ne çalalım bugün ne istersiniz. Ben müzikal dinlemeyi seviyorum ama eski müzikalleri bu sezonda tekrar sahnelenmişti. Damdaki kemancıdan olsun düşündüm gelmeden önce. Ana Tevka'yı dinleyelim. Biraz hüzünlü ama böyle güzel bir göç şarkısı. Peki. Well, Ana Tevka hasn't exactly been the Garden of Eden. That's true. After all, what have we got here? A little bit of this. A little bit of that. A pot, a pan. A broom, A hat. Someone should have set a match to this place. Years ago. A bench, a tree. What's a house? Or a stove? People who pass through antefka don't even know they've been here. A stick of wood. A piece of cloth. What do we leave? Nothing much, only our uh love. -huh. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün günün ve güncelin edebiyatında Doğan Kitap Yayın Yönetmeni Cem ile birlikteyiz. E, Cem Bey'le e, bugün biraz fuarda geride kaldı artık tüyap gerçi fuar deyince Cem Bey'le de biraz önce de biraz konuştuk evet. sadece tüyap yok artık Fuar yorgunluğunu <gülüyor> atıyoruz <gülüyor> Evet baya kaç fuar var bir yılda toplam? Şu anda Türkiye'de 80 fuar düzenleniyor Oo. böyle aslında hayırlı bir e, moda Oldu bu yani e, belediyeler çok seviyorlar kitap fuarı düzenlemeyi çünkü yazarlar geliyor kitap geliyor bir kültürel hareketlilik oluyor e, o şehirde kasabada e, ilde dolayısıyla hemen her yerde var yani e, biz 60 kadarına katılıyoruz. Ol, 60 bayağı evet. şey e, aynı anda şeyde Ekim ayında konuşuyorduk aynı anda 7 fuara katılmışız. Ee, bir on günlük süre içerisinde <gülüyor> nasıl oldu falan diyorum ama işte onun bir yolu bulunuyor ee, yazarlar içinde bence çok güzel bir fırsat ee, bunların birçoğuna katılıyor yazarlar orada kitaplarını imzalıyorlar söyleşiler yapıyorlar ama daha önemlisi okurlarıyla bir araya, geliyor bir araya geliyorlar yani seni kim okuyor nasıl insanlar ee, onlar okur onu merak ediyor yani illa İstanbul'da olmanız Gerekmiyor yazılarda evet. temas etmek Aslında için. Aslında belki daha da iyi bir şey. Kesinlikle. Doğru. Yani, yani o büyük şehirlerin tekelinin kırılması da iyi bir şey. Hoş doğru. Bir Biraz daha şey oldu. Böyle daha e, çokluk ortamı işte bu. Hani farklı merkezlerinde oluşmaya başladı. Belki bir döneme doğru gidiyoruz öyle bir şeyin emaresi olduğunu varsayarak seviniyorum bu fuarların artmasına. Peki mesela bu yazarların duyulur olmasını arttırıyor mu ya da yani siz neye göre seçiyorsunuz mesela bu yazar söyleşilerini imzaları, panelleri yani bunu seven yazar var sevmeyen yazar ha, var. Evet o da önemli bir de tabii, de talebi var yani Hı. onlar bazen davet ediyorlar onların da sevdiği yazarlar ya da önemsediği yazarlar var ama bir de en çok tabii bütün yazarlarımızı hiç değilse birkaç defa okurlarıyla buluşturmak için istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Ve imza günlerini falan öyle planlıyoruz. Hı hı. Ama e, imza günü iyi geçen diye bir tabir vardır, yazarlar var. Yani okurunun gidip bizzat görmek, dokunmak, onunla sohbet etmek istediği e, yazarlar var. E daha okuru... Yani sadece metinle yetinen hmm. yazarın o kadar değişik konuk istemediği yazarlarda oluyor. Bunun formülü tam nedir ben bilmiyorum ama <gülüyor> böyle bir gizemli bir şeyi var yapısı var bu işin. Yani. Peki artık sona geliyoruz yavaş yavaş ee, neler var Doğan Kitapçılığın bagajında <gülüyor> Doğan Kitabın özür dilerim Doğan <gülüyor> Kitabın bagajında Duan neler var? Doğan Kitab'ın bagajı tabii epey yüklü yani biz şimdi... 2000... Bin farklı köpekler. <gülüyor> şey <de ben gülüyor> 2019'a <gülüyor> yine böyle bir 180 kitaplık falan bir yayın listesiyle giriyoruz ama... Oo. ...işte şimdi biz 2018 sonunda yayınladığımız, ilgide gören Murakami'nin de yeni kitaplarını basacağız. Geride kalmış bir iki kitabı var onları yayınlamak istiyoruz. En çok e, Margaret Atwood'la e, ilgileneceğiz sanırım. E, çünkü Atwood Türkiye'de sevilen bir yazar ama çok sayıda kitabı var. Ve biz e, biraz daha hızlanmamız gerektiği duygusu içerisindeyim. İşte e, yani edebiyat dışında yazılarının da olduğu kitapları var. Belki onları da girmek istiyoruz. E, Türkçe'ye daha önce çevrilmiş e, kitaplarını çeviriyoruz Haralhar'ın. E, tabii şey var, biz yine e, bir, bir, bir ay kadar önce işte Oktay Akbalı yayınladık. E, yıllar sonra Garipler Sokağa tekrar basılmış oldu. E, e, onun yeni kitaplarını basacağız bu sene. E, bu sene Oktay Akbalı'nın öyküleri gelecek, okuyucuyla buluşacak. Geçen sene iki kısa romanla başladık. E, Esası tabii onun e, birikimi ve e, edebiyatı orada kendini gösteriyor. Efendim işte yani bu sene Zülfü Livaneli ve Elif Şafak sevenler içinde yeni, yeni, yeni birer roman hmm. geliyor Elif Şafak romanını bitirdi onu yayına hazırlıyor İşte Zülfü Livaneli de bitirmeye çalışıyor Sanıyorum o ilkbaharı bulacak onun yayınlanması Böyle yani daha bir sürü <gülüyor> şeyler var Peki ama Peki tarih <gülüyor> serisinden ya da e... Reşat Ekrem Koç'un Devam edecek Evet Evliya Çelebi'sini yayınlayacağız. Aa, o, o bir Evliya Çelebi yapmış vaktiyle. Hmm. Ee, tabii Evliya Çelebi üstünde çalışmak gerekir her zaman. Yani bir bütün yayınlamaz birçok. Biz Reşat Ekrem birçok yayın evi. Reşat Ekrem Koçu'nun editörlüğünde kısaltılmış, hazırlanmış. Türkçesi biraz daha e, hmm. o zaman anlayışı tabii sadeleştirilmiş ama bugün için yine biraz e, ağır gelebilir e, bir Evliya Çelebi hazırlıyoruz. O mesela Tarih ince hemen cecik aklıma geliyor. Biraz daha aslında e, tarihte e, işte birinci Dünya şey bit, savaşı bitti ya, mütareke dönemi var. İşte kaybedenler diye bir kitap yayınlıyoruz. Yayınladık e, yani matbaada çıktı çıkıyor bugünlerde. E, o ve onu takip eden başka birinci dünya savaşının sonrasını Hı -hı. anlatan yani savaş bittikten sonra neler oldu? Bunları anlatan ki o dönemde bizim milli mücadelenin hazırlıklarının başladığı dönem biliyorsunuz. Ee, ona dair kitaplarımız olacak. Ee... Murat Özışer belki. Murat Özışer işte programın <gülüyor> başında dediğim gibi yani şimdi geçen 20 dakika içinde umuyorum bir paragraf daha yazmıştır. <gülüyor> Bizi duysun buradan kendisi diye. Bekliyoruz ondan da yani bu yıl bek, bu yıl bek, bu yıl bekliyoruz. Beklemiyoruz yani yeni 2019'da yeni 2019'da, en 2019'da inşallah ama Murat Öz eee yeni en az bir kitap gelecek o kesin. Hı -hı. Şimdi ne olduğunu söylemeyeyim. Peki, sonra, fikrimi, fikri sonra fikri değişir onu zorlamış <gülüyor> olmayayım. Ama bir süp, mutlaka 2019'da Murat Özeşer'den bir kitap daha yayınlayacağız biz. Evet çok teşekkür ederiz Cem Bey. Ben sağ teşekkür olun. ederim. Bulunmaz fırsat benim için. <gülüyor> ee, sağ olun. Dinleyicisi <gülüyor> olduğum ederim. programın bir de konu sağ olun. olmak ayrıca çok seyir. Her zevkli. zaman bekleriz. Sağ <gülüyor> Teşekkürler. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Günün ve güncenin edebiyatında Cem Erciyes ile birlikteydik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.